telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40 elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr Efendim bugünkü programımızın destekçisi Nurhan Yen Türkiye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün iki konuğumuz olacak. Telefonla ulaşacağız. İlk konuğumuz şu anda telefon hattımızda Şenay Özden. Merhabalar Şenay Hanım. Merhabalar. Evet, e, Şenay Özden'le daha önce de e, program yapmıştık. Antropolog, araştırma alanları ise Suriye'de devlet toplum ilişkileri ve Suriye'deki muhalif hareketler, Suriye'deki Filistinli ve Iraklı mülteciler, Suriyelilerin ve Türkiyelilerin birlikte kurduğu Hamish Suriye Kültürevi kurucularından. Şenay Hanım, biz e, 2015 yılı e, gündemi olarak belirlediklerimizin arasında mülteciler konusu da var. Mülteciler sorunu da var. E, ve e, Bu anlamda e, 2014 yılının hem bir genel bilgilerini sizden almak istiyoruz ve son mevcut durumu e, öğrenmek istiyoruz. Özellikle Suriyeli mültecilerle çok yakından ilgili olduğunuzu zaten gerçekleştirmiş olduğumuz programdan da hatırlayacaklardır dinleyicilerimiz son duruma ilişkin ne tür bilgilerimiz var bunları paylaşalım lütfen evet şimdi daha önceki programda bahsetmiştik o zaman bu geçici koruma kanunu yeni çıkmıştı ee, ve bunun uygulanma aşamasında neler getireceğinden bahsetmiştik. Hala e, yani uygulanmaya başladı. E, olumlu yanlarından birisi şu anda kayıt altına alınmış olan Suriyeli sayısı çok daha fazla. Ve e, kayıt altına alındıkları için e, eğitime ve de sağlık hizmetlerine e, erişebiliyorlar. Bu e, çok olumlu. E, olumlu. Kayıt altına alınanların toplam rakamı konusunda... Bir bilgi verelim mi dinleyicilerimize? Evet e, şimdi hala en son istatistikler çok belli değil ama e, resmi rakamlar şu anda Türkiye'de bulunan Suriyeliler resmi rakama göre e, 1.6 milyon. E, ancak e, tahminimize göre 2 milyon e, Suriyeli e, var e, Türkiye'de. Evet. Evet. Dediğim gibi bu tür hizmetlere ulaşabiliyorlar. Yalnız e, olumsuz yönlerinden bahsedecek olursak e, geçici korumanın ne kadar süreceği hala belli değil. Hangi koşullar altında sona erdirileceği e, belli değil. Ve geçici koruma sona erdirildikten sonra e, Türkiye'deki Suriyelilere ne olacağı, nasıl bir statü verileceği, Türkiye'de kalıp kalamayacakları hala belirsiz. Olumsuz olan e, yanlar bunlar. Bunun yanı sıra şöyle aksamalar oluyor, bu hala devam ediyor. Diyelim Türkiye'ye Antep'ten girmiş, Antep'te kayıt olmuş ama daha sonra şehir değiştirmiş olan Suriyelilerin geldikleri yeni şehirde kayıt olmaları çok zor. Ve yerleşim yerlerini, şehirlerini değiştiremedikleri için şu anda ikamet ettikleri şehirlerde sağlık hizmetine ve eğitime ulaşamıyorlar. Bu çok ciddi bir sorun. En önemli aksaklıklar bunlar. Şimdi bunun yanı sıra e, bir bahsetmek istedim. Ben, yani çok güzel bir fırsat oldu. E, bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Tabii Lütfen oraya ben... geçmeden bir sorum var. Bu Buyurun. resmi resmi rakamlara göre dediğimiz kayıt altına alınanları kastediyoruz değil mi? Yani 1 evet, milyon yok. 600 bin e, Suriyeli e, resmen kayıt altına alındı. Bu anlamda da çıkarılan yönetmelikten yararlanma şansları var. Bunların hepsi tam olarak kayıt altında değil, o yüzde hani tam olarak bilinmiyor. Kesin olan kamplarda kalan Suriyelilerin sayısı, evet. yaklaşık 225 bin kadar Suriyeli kamplarda kalıyor ve kamplar tamamıyla dolmuş vaziyette, öyle belirteyim. Şimdi bu yüzde olarak ne kadar kayıtlı hala tam bir belirsizlik var, yani tüm bu rakamların Şehir bazında oluşan rakamların toplanıp tüm e, hani Türkiye genelindeki rakama dair hala bir belirsizlik var. Evet, o Ama... zaman burada çok ciddi de bir problem var anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü ilk önce ben e, resmi rakam e, dendiğinde işte 1.6 milyon e, Suriyelinin kayıt altına alınmış. ...olabileceğini düşündüm. 2 milyon rakamında da... E, ...rakamı içinde de önemli... E, ...bir oran teşkil ediyor. Ve eski evet. bilgilerimize göre... ...ah nihayet... ...diye düşündüm ama... E, ...sadece kamplardaki... E, ...225... E, bin kişi kayıt altına alındıysa, o zaman hayır e, hayır e, şöyle belirtim kamp dışında da kayıt altında alınmış Suriyeler var. Yalnız yani kesin emin olduğumuz rakam kamp işi içinde kayıtlı olanlar. Evet evet ben de öyle anlıyorum derde, zaten. Derde, evet, evet evet ama bu 1.600.000'in milyon 600 binin tamamı kayıt altında değil. Evet. Ee, evet yani o önemli. Kayıt işlemi mesela İstanbul'da hani çok yeni başladı ve e, biraz zaman alacaktır elbetteki önemli olan hani bunun ciddiyetle şu anda e, yapılıyor e, olması. E, yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bu geçici korumadan ezidiler e, faydalanamıyor. E, böyle bir e, olumsuz yön var. E, mesela Kobani'den e, gelenler kayıt olmaları durumunda yani diğer Suriyeliler gibi faydalanabiliyorlar. Ancak ezidiler faydalanamıyor. Evet bunun herhangi bir nedeni var mı? Ee, geçici koruma yeni çıkan bu geçici koruma yönetmeliğine göre yani belirtilen e, hani Suriye, e, Suriyelileri kapsadığı belirtiliyor. Evet o nedenle Ezidiler evet. e, dışında Ezidiler biz 10 bin kamp. civarında Ezidi'nin e, kamplarda olduğunu biliyoruz ama e, toplam rakam olarak da 20 bin civarında bir e, sayı telaffuz ediliyor. Evet. Evet yalnız şu noktayı da belirteyim bir kafa karışıklığı var genelde bu geçici koruma altına alınmak için sizlerden bahsetmiyorum şimdi hani Suriyeliler ve Kobayi'ye evet. gelenler için bahsediyorum geçici koruma altına alınmak için AFAD kampında kayıtlı olmaya gerek yok. Böyle bir şey gerekli değil. Şehirlerde yaşayan, yani kamp dışında, afak kampının dışında yaşayan her Suriyeli ve Kobanili kayıt olması durumunda geçici koruma altına alınıyor ve hem sağlık hizmetine hem de eğitime ulaşabiliyor. Evet, yani orada e, temel kriter, daha önceki programda da belirtmiştik bunu, resmi kayıt da dahil olmuş olmak, kayıt Kesinlikle. altına alınmış evet. olmak. Evet, evet. Ve yine yeni yönetmelikte belirtilen Suriye vatandaşları ve Suriye'den gelen vatansızlar. Evet. evet. evet. Suriye'den gelen vatansızlar derken ne kastediliyor onu da açıklayabilir miyiz lütfen? Burada büyük ihtimalle kastedilen Suriye'den gelen müteciler. mülteciler evet. ve biliyorsunuz Suriye'de vatandaşlığı olmayan Kürtler var. Büyük ihtimalle bu iki gruptan bahsediliyor. Evet. Bir de Türkiye'de yanlış bilinen bir husus var. Suriye'den sadece Türkiye'ye göç edilmiş gibi düşünenler var. Aslında bu da yanlış. Bölgedeki diğer bütün komşu, Suriye'nin komşusu olan bütün ülkelere mülteci akını var. Değil mi? Kesinlikle. Özellikle Ürdün, Lübnan ve Mısır... Yalnız bu ülkelerde çok ciddi sorunlar var. Mısır'da özellikle Sisi darbesinden sonra Suriyeliler kovuldular. Ve çok Suriyeli Mısır'dan çıkmak zorunda kaldı. Bu özellikle Suriye'deki Filistin'in mültecileri çok zor duruma soktu. Çünkü gidebilecekleri tek yer Suriye'ye. Ve Suriye döndüler. Türkiye'ye Türkiye'ye e, giremiyorlar vizeleri yoksa. Eee Lübnan almıyor ve Ürdün almıyor. Lübnan'da da çok yeni yılbaşıyla birlikte yeni bir uygulama başladı. Artık gelen Suriyelilere vize uygulamasını e, başlattı Lübnan. Yani Lübnan'ın nüfusu yaklaşık 4.5 milyon ve e, 1.5 milyonda Suriyeli mülteci var Lübnan'da. E, ve bu yeni vize uygulamasıyla birlikte birçok Suriyeli artık Lübnan'a giremiyor. Bunun yanı sıra yani aileler e, her zaman aynı anda Suriye'den çıkamadılar. Bir kısım işte Türkiye'ye geldi ailenin bir kısım üyeleri Lübnan'a gitti ve Lübnan'a şimdi bu uygulaması ile birlikte aileler de birleşemiyor. E, ve çok ciddi sorunlar e, çıkar e, çık, e, Suriyeliler için e, şu anda Lübnan'a girişte. Evet bir miktarda Kuzey e, Kürt bölgesinde, Irak'ta evet, Kuzey evet. Kürt bölgesinde var herhalde değil evet. mi? orada key da çok yüksek olduğundan bahsediliyor evet, evet Evet Evet ama gördüğümüz kadarıyla tüm ülkeler yavaş yavaş sınırlarını Suriyelilere kapama politikasını benimsemeye başladılar Evet sistem evet. olumlu bir gelişmeden bahsedecektiniz Evet Şimdi bu olumlu gelişme derken Suriyelilerin yani özellikle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin artık kendilerine bir yaşam kurma ve bir yandan yaşama dahil olma ve burada kendi öz örgütlenmelerini oluşturma vesaire bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Antep'te bir Suriyeliler bir kadın dergisi çıkarıyorlar ve bu dergi yaklaşık 9 bin adet basılıyor. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadıkları yerlerde ve de Suriye'nin içinde dağıtılıyor. Arapça olarak mı yayınlanıyor? Arapça, Arapça evet. yayınlanıyor. Dergiyi çıkaranlar Antep'te yaşayan Suriyeli kadınlar. Ve şimdi yeni bir kampanya başlattılar. Yeni başladı bu kampanya ve 14 Şubat'a kadar devam edecek. Kampanyanın adı da Gelin Değil Çocuk. Suriyeli kız çocuklarının evlendirilmelerine karşı başlatılmış bir kampanya. Kampanya Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların ve de Suriye'nin içinde evlendirilen çocukları. E, kapsıyor ve bunun kapsamında kampanya kapsamında Antep'te bir mesela panel yapılacak 28 Ocak'ta bu e, dağıtılıyor e, hem Suriye'nin içinde hem e, Türkiye'de işte te televizyon üzerinden Suriye içinde e, daha hani muhaliflerin tabi kontrolü altında olan alanlarda e, programlar e, yapılacak vesaire. Şimdi burada e, geçen programda da bahsetmiştik biraz hani Türkiye'lilerle Suriyelilerin e, arasında ne gibi dayanışma kanalları oluşturulabilir diye. Ve ben e, aracı olmuş olayım. E, bu kampanyayı yapan e, Suriyeli kadın arkadaşlar da Türkiye'de kadın örgütlerin ve e, teminist hareketlerin desteğini bekliyorlar. Böyle bir e, çağrı yapma fırsatı buldum şimdi. Onu e, iletmek istedim size. E, yani bu aslında yani... son derece önemli çünkü... E... ...kadınların, Suriyeli kadınların böyle bir girişimde bulunmalarının nedeni hakkında da biraz bilgi verirseniz çok iyi olur. Çünkü Tabii. özellikle mülteci kız çocuklarının çeşitli ülkelere geçtikten sonra karşı karşıya kaldıkları bir olayın önlenmesine dönük bir çaba. Değil mi? Evet, yine. Ee, aslında iki ayağı var. Birincisi Suriye içinde e, de tabii bu çok yaygın bir durum. Özellikle bu kadar şiddetin e, olduğu bir ortamda ve ailelerin... E, yani tamamıyla parçalandığı bir ortamda ee, kız çocuklarının çok erken yaşta evlendirmesi çok yaygınlaşmış vaziyette. Yine kampanyayı başlatan kadın arkadaşların yani kelimeleriyle ben iletiyorum. Aynı zamanda tabi bu kampanya Suriye'nin bazı bölgelerinin şu anda kontrolü altında bulundurulan işte IŞİD, Rusya vesaire gibi sebebi örgütlenmeleri de karşı başlatılmış bir kampanya. Yani çünkü o tüm hikayeleri biliyoruz e, e, kadınların ve de, e, kız çocuklarının maruz kaldıkları e, şiddete e, bu örgütler tarafından. Onun yanı sıra e, Türkiye tarafında da yine e, tabii çok duyuyoruz e, mülteci e, kız çocuklarının evlendirilmeleri, e, mülteci kadınların zorla evlendirilmeleri. E, bu iki hem Suriye'nin içinde olanlara hem de mültecilerin e, yaşadıklarına e, karşı düzenlenmiş bir kampanya. Evet, derginin ismi nedir? Dergin ismi Türkçe çevirecek olursak Suriyeli kadın diyebiliriz. Evet. evet. Evet, evet. Eğer hani bağlantıya geçmek isteyen olursa hani Türkiye'deki feminist şirketlerden kadın örgütlerinden direkt benim üzerinden bağlantıya geçebilirler. Email adresimi verebilirim tekrar. Lütfen, onu birkaç kere bu Senay. programda tekrarlayalım. Evet, senay.oz'dan Evet, Şenay Özden, e, tabii ki gmail.com. Evet. E, bu e, çerçevede verebileceğimiz e, diğer bilgiler nelerdir dinleyicilerimize Şenay Hanım? E, şimdi bu konuda verebileceğimiz diğer bilgiler yine geçen programda bahsettiğimiz bir e, sorun devam etmekte. E, ve sanıyorum bu Fransa'da en son yaşanan olaylardan sonra bu e, sorun daha da artabilir görecek. E, Suriyelilerin Türkiye dışına çıkma e, izni e, sorunu var. E, Türkiye dışına çıkarken e, Beşiktaş Genel Müdürlüğü'nün iznini almak zorundalar. E, ve bu izin süreci e, çok uzun sürüyor ve dolayısıyla daha önce bahsetmiştim. Yani yurt dışına farklı farklı sebeplerle çıkmak isteyen Suriyeliler işte bu bir festivalde olabilir konferansta olabilir herhangi bir sebebiyle çıkmak isteyen Suriyeliler çok çok zor durumda kalıyorlar bu uygulama sebebiyle ve şimdi Fransa'da gerçekleşen olaylardan sonra çok daha endişeli, endişeliler endişeliler. Bu acaba hani çok daha zorlaşacak mı acaba bu çıkış giriş meselesi sanıyorum. Hani üstte durmamız gereken önemli noktalardan birisi, birisi de bu. bu. Evet, evet yani incelemeden geçiriliyor herhalde uzun uzun ve büyük bir ihtimalle de özellikle bir etkinliğe katılacaklarsa onun zamanını geçirme. E, tehlikesi bile söz konusu evet, herhalde evet, e, Merak ettiğimiz evet. bir husus daha var e, şimdi Avrupa ülkeleri e, başta Alman e, Almanya olmak üzere mülteci kabul sayılarını arttırdılar e, 2014'ün e, son günlerinde e, buradaki prosedürü biliyor muyuz yani Almanya'nın mülteci kabulünde izlenen bir e, prosedür, bir yöntem e, isteyen başvurabiliyor mu yoksa belli kurallar e, söz konusu mu? Bu konuda bilgin, bilginiz var mı? E, açıkçası bu konuda çok net bir bilgim yok henüz. Yani bu kotaların arttığını e, biliyorum. Ama prosedür e, tam olarak nasıl işleyecek bunu bilmiyorum. Eminim belirli e, kategoriler uygulanacaktır. Muhakkak. Evet. E, daha önceden yani mesela e, tek kategoriler tek kadın çocuğu olan kadınlar vesaire öncelik verilen gruplar arasındaydı. Yalnız yine şunu da belirtmek istiyorum, gene bazı Suriyeli arkadaşların çok vurguladığı bir nokta, bazı ülkelerin bunu sanıyorum Kanada bu yönde bir açıklama yapmıştı, ama ne kadar uygulanıyor uygulanmıyor bilmiyorum ama yapılan açıklamalardan. Ee, özellikle e, e, Suriyeli e, azınlıklara yönelik bir e, kota arttırma siyasetinden bahsedilmiş. Yani eğer Suriye'den gelen e, Suriyeli bir Hristiyanınız mesela e, bir Batı e, ülkesine ya yani Avrupa veya e, Kanada ülkesine ülkecanızın kabul edilmesinin daha yüksek e, şansınızın olabileceği gibi e, bu tür e, açıklamaların yapıldığını e, duyuyorum. Ancak uygulamada e, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış e, onu kesin olarak bir bilgi veremeyeceğim. Evet şimdi bu geçici koruma altına e, alınma ile ilgili e, çıkan e, mevzuat e, sonuçta belli yerlerde herhalde uygulamaya başlandı. Ee, tabii ki resmi kayıt altına alınan mülteciler için geçerli olmak üzere. Ee, işe alımlarda bu e, mevzuatın e, birebir uygulamasına e, rastladık mı acaba? Hiç böyle bir örnek veya örnekler var mı? Ee, ben böyle bir örnekle karşılaşmadım. İşe alınma konusunda e, hani Suriyelilere yönelik tabii iş izni... E, Çıkacak bunun açıklaması yapıldı ancak bu henüz çıkmadı bunun da detaylarını bekliyoruz bunun uygulaması nasıl olacak yani nasıl bir bu konuyla ilgili nasıl bir yönetmelik çıkacak yine aldığımız yani duyduğumuz bilgilere göre belirli şehirlere ve belirli sektörlere kota konuca. Öyle Ama mi ne anlama gelecek bu ne geliyor? Yani e, şimdi tabii bilmiyorum hani şu anda e, mesela örnek olarak diyelim İstanbul'daki tekstil sektöründe yüzde e, maksimum yüzde şu kadar sugele çıkıyor. evet evet evet e, şehir şehir ve sektör sektör kota belirleneceği ne dair yani bu bu tür e, bu e, e, duyumlar e, alıyoruz. Ama tam olarak nasıl bir e, e, yönetmelik çıkacaklığına dair e, tabii ki hiçbir bilgi veremiyorum. Evet ve uygulama evet, ile birlikte görülecek. Beklentisi içinde şu anda. Evet. E, şu anda bakanlıklardan hangileri e, birebir bu konuyla ilgili, özellikle. E, şu an, e, evet. evet. Şimdi göçü de Suriyeliler, Suriyelilerden ve Türkiye'deki tüm tüm içinde yabancılardan sorumlu olan. Birim yetkili olan birim Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı. Bakanlığına bağlı, evet. Evet, evet yani şu anda e, en yetkili birim e, Göç İdaresi İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Evet, bunun dışında evet, evet. evet, yani burada da e, e, Ankara'da tabii e, ana otisleri... Ee, şehirlerde yani farklı şehirlerde e, e, tabi ofisleri açılacak e, ancak henüz e, tam anlamıyla açılmadığı için e, aksaklıkların yani sebeplerinden birisi de e, bu çünkü çok yeni kuruldu tam olarak çalışmaya başlamadı e, Türkiye'nin farklı şehirlerinde e, e, böyle bir sorun e, var şu anda evet e, Hamish Suriye Kültür Evi'nin e, son dönem çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin e, faaliyetleri konusunda e, bilgi alabilir miyiz? Evet. Şimdi Hanı Suriye Kültür Evi geçtiğimiz programda da bahsetmiştim. Bir e, kütüphane açma, e, açmaya çalışıyoruz. Evet. E, kütüphaneye dair e, kitap e, konusunda bir sorunumuz yok. E, Lübnan ve Fransa'daki yayın evlerinden e, kitap bağışı e, yapılıyor. E, ancak yer arıyoruz. <gülüyor> o sorunumuz hala devam, devam ediyor. Devam ediyor. En önemli mesele bu ve burada ne yazık ki yani çok karşılaştığımız bir e, sorun. Gerek emlakçılar gerek e, mekan sahipleri e, Suriye e, sözcüğünü ve mülteci sözcüğünü duyar duymaz e, telefonu ya da işte kapıyı yüzümüze kapıyorlar. E, dolayısıyla burada çok ciddi bir e, sorun yaşıyoruz. E, yer bulur bulmaz e, bu kütüphaneyi e, açacağız. Bunun yanı sıra biraz böyle bir Suriyelilerin kendilerinin katılımıyla yani kendilerinin ders vermesiyle de yürüyecek böyle bir yani açık üniversite tarzı diyeyim. Yani kütüphanenin yanı sıra yer bulduğumuz zaman böyle bir programa da başlatacağız. En önemli şu anda önümüzdeki en önemli iki plan bu. Bir de bunun yanı sıra yayın, yayınlar yapmaya başlayacağız. Şu anda birkaç kitabımız hazır. Ee, bu da yani sanıyorum önümüzdeki 1-2 ay içinde bu yayınlarda e, çıkmaya başlayacak. Gene Arapça yayın düşünülüyor herhalde. Ee, yayın e, Arapça ve Türkçe olarak düşünüyoruz. Evet ee, bu kütüphanenin yeri konusunda ilçe belediyeleri veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir talepte bulunuldu mu? Hayır bulunmadık. E, açıkçası e, bu tür yani yerel e, veya e, yani e, biraz e, uzak yani bağımsızlığımızı e, devam ettirebilmek için uzak kalmak istiyoruz. Evet. E, dolayısıyla belediyelerle bağlantıya geçmedik. Evet ve e, bu anlamda geçmeyi de düşünmüyorsunuz ama Şimdi kiralamak istiyorsunuz. Evet. Evet. Bu altyapıya ilişkin yani e, kiralanması düşünülen e, yerin e, altyapısına ilişkin kısa bir bilgi verebilir misiniz? Belki dinleyicilerimizden bu konuda destek olmak isteyen çıkabilir. Kendi yeri evet. olabilir veyahut da tanıdığının bir yeri olabilir. Kaç metrekare e, nasıl e, şartları olmalı? Evet. Aslında yani gayet mütevazi bir yer arıyoruz. Yani bir hani apartman dairesi büyüklüğünde öyle söyleyeyim. Yani bildiğim işte iki odalı salon apartman dairesi. Evet. En fazla yani, 100 metre karelik bir evet, evet daire, evet. Yeterli e, olacaktır. Hani bir kısmını e, kütüphane yapıp e, bir odasında da demin bahsettiğim e, eğitim dersleri e, yapabileceğimiz o büyüklükte bir yer bizim için yeterli olacaktır. Önemli olan e, lokasyonu olacak. Çünkü Suriyelerin e, hani daha ulaşmasının e, kolay olabileceği e, merkezi yerleri tercih ediyoruz. E, i̇şte yani Taksim, Karaköy, e, Beşiktaş, Elmadağ e, vesaire e, özellikle bu bölgelerde e, arıyoruz. Evet veya Eminönü. E, veya Eminönü. Evet. Evet, evet. Yani toplu taşıt araçlarının rahatlıkla ulaşabileceği aynen, aynen, e, noktalar olması taşım, böyle evet, bir şey için. Toplu taşımayle ve e, hani Suriyelilerin e, şehirde daha aşina oldukları bölgelerde olduğu için buralar e, daha e, tercih ettiğimiz bölgeler. Evet, şimdi çok merak edilen e, bir e, sorum var. Bunu da son soru olarak kabul edin. E, geriye dönüş konusunda... E, Ümit var mı gelen son haberler itibariyle e, böyle bir e, olanaktan bahsetmek mümkün mü? Çünkü e, gazetelerdeki, medyadaki haberlerden e, hala savaşın e, çok yoğun olarak devam ettiğini biliyoruz. Belli bölgeler e, ele geçiriliyor, yeniden e, kaybediliyor. Böyle, en, enteresan bir... E, bilinmesi de fazla bir durum söz konusu Suriye'de. Sizde bu konuda aydınlatıcı bilgi var mı? Evet. Benim hani bağlı olduğumuz bilgilere göre şu noktada geri dönme umudu artık çok azalmış vaziyette. Bir taraftan rejimin kontrolü altında olan bölgelere geri dönmeleri zaten mümkün değil. Yani geri dönmeleri evet. demek, direkt tutuklanmaları demek. İkincisi işte işit gibi güçlerin kontrolü altında olan... Yerlere de dönmeleri e, mümkün değil. Onu bırakın yani mesela şöyle e, e, olaylar oluyor. IŞİD'den kaçıp buraya gelmiş e, Suriyelilerin işte <gülüyor> Ratta'daki evlerini mesela IŞİD tarafından el konuluyor. Ve işte hani IŞİD'in cihatçıları yerleştiriyor vesaire. Yani kendilerinin geri dönmesini bırakın. Malları, mülkleri e, insanların zaten ellerinden gitmeye başlamış vaziyette. E, bu da çok ciddi bir sorun. Ve hani biz e, Türkiye'ler olarak yani hani kendi tarihimizden, Dolayıbiliyoruz bunun ne gibi ne kadar büyük ölçekte bir sorun olduğunu. O yüzden şu noktada Suriyelerin geri dönüşe dair umudu bayağı azalmış durumda. Evet ve yakın bir tarihte böyle bir gelişme beklenmediği çok açık bu anlamda evet. da 2 milyon sayısını aşmış olan. Ee, Suriyeli insanların Türkiye'de uzun vadeli e, barınmaları kalmalı e, kalmaları çocukların e, eğitimden geçirilmeleri e, evet. son derece önemli. Tabii bu antetepli e, Antep'te bulunan Suriyeli kadınların çıkarttığı dergi de son derece önemli 9 bin tirajda e, küçümsenecek bir rakam değil. E, aynı evet. zamanda Suriye'de de dağıtılıyor. E, Şenay Hanım tekrar sizin elektronik posta adresinizi verelim. E, bağlantı kurmak isteyenler olabilir. E, onlarla, e, onların e, size ulaşmasını sağlamak açısından yararlı olacaktır. Tabii senay.ozden@gmail.com çok çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için e, 2015 yılında Altın Saatler programının takip edeceği en önemli konulardan birisi de mültecilerle ilgili e, son derece e, fazla sayıda olan sorunu ele almak ve bu konuda e, dinleyicilerimize e, bilgileri ulaştırabilmek. Çok teşekkürler Şenay Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin ederim. size. Hoşçakalın. Size de iyi günler. İyi günler. Evet, Şenay Özdenle görüştük. Antropolog arkadaşımız Suriyelilerle birlikte Hamish Suriye Kültür Evini kurdu ve göçmenlere ilişkin faaliyetlerini yürütüyor. Arada sırada da programımızda bize bilgiler veriyor. Evet efendim. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra Doktor Ferudun Çelikmen'e bağlanacağız you child Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bu ikinci bölümde Ferudun Çelikmen'e bağlanacağız. Doktor Ferudun Çelikmen. Şu anda e, telefon hattımızda sanıyorum. Ferudun Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. E, Ferudun Bey sizi e, şunun için aradık, sert bir kış... Ee, geçiyor koşullar e, özellikle e, rüzgar, kar, tipi, fırtına ve e, çeşitli yerlerde de e, kurtarılmak isteyen e, insanlarla karşı karşıyayız. Zor durumda olan e, vatandaşlarımız var. Şimdi bu konuda genel bir tedbirler konusunu ele almak istiyoruz e, sizinle birlikte. E, ne dersiniz? Bu e, böyle çok... E, Göre göre biline biline e, hava şartlarının kötüye gideceği e, televizyonlarda, radyolarda ve gazetelerde açık açık yazılmasına rağmen... ...Türkiye'nin e, çeşitli bölgelerinde geçen hafta ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Arama kurtarma ekipleri gene seferber oldular. E, bir yandan... E, Dağcılar bir yandan e, kayak yapan e, sporcular bir yandan e, yollarda özellikle e, yeni yıl e, için e, yola çıkmış olan e, vatandaşlarımız e, ciddi evet. e, kar sorunlarıyla karşılaştılar. E, nedir bu konuda yani Türkiye'de hala e, bazı konularda e, gerekenleri ve acil durumlara hazırlığı gerçekleştiremiyoruz. Sizin bu konudaki görüşlerinizi özellikle almak istiyoruz. Evet, e, şimdi bu konu e, biliyorsunuz ikimiz şanslı bir ülke aslında. Yani böyle e, çetin kış şartlarının e, sürekli hüküm sürdüğü bir Rusya gibi, bir Kanada gibi, e, kuzey ülkelerin Norveç vesaire gibi sürekli başımız belada değil bunlarla. Doğru. E, biraz da belki ondan böyle e, kışı biraz böyle e, rastlantısal e, ağır yastır, karşıladığımızda ne yapacağımızı bilemiyoruz. E, temelinde bu yatıyor. Oysa ki e, yoğun e, kış koşullarında birey olaraktan, ilgili korun ve kurumsal olaraktan anlayabileceği bu kadar sıkıntıya meydan vermeyecek şekilde de e, karşılanabilir bu e, durumlar. Şöyle ki şimdi ee, çok güzel belirttiniz. Ee, yılbaşı tatil dolayısıyla bir sürü insan oh ne güzel İzmir, bozum Günlük, Güneşlik Nispeten daha işte, ılıman yerler diye atlayıp gittiler. E, bir Allah'ın kulu bu hava tahmin raporlarını dinlese hava e, raporlarını ciddiye alsa en azından kabak yola çıkmaz. Çünkü ben teorizyonda sürekli onu gördüm. O yolda özellikle Marisa civarında ve sonuçta bir dağ aşıyorsunuz. Pat diye e, Ege'ye geliyorsunuz. Ama bir taraftan Karasal iklim hüküm sürüyor. Kabak yola çıkıyorlar. Zincir takmıyorlar. Ya buna çok başı önlendiler. Ciddiye benim başıma çekermez şey Ya İzmir'e gidiyorum, bir şey olmaz. Dememek lazım. Ya yani o bir hafta, üç gün, beş günde olsa o koşullarda o yeni bir oynamak lazım. Öte yandan e, ilgili kurum, kurum, kurum ve kuruluşları işte ilgili kurumların başındaki insanlar, işte varisi, hepsinin geliyorum diyen havayı ciddiye alması lazım. Önlendiler göre. Çünkü bitirip yoldan kaldırmak inanılmaz zor bir şey. Oraya bir ulaşmanın sıkıntı ama kayması engellemek mümkün. O yol vermezsin. Bir polisi koyarsın o şehrin girişine veya işte çıkışına nerede sıkıntı başlıyorsa. Bu bellidir yani. Çünkü hava geldiği. O kadar güzel ki meteoroloji yani büyük yüzlerlikle doğru bilgi veriyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak yani. Ve de üç gün, beş gün öncesinden bilgi veriyor. Evet neredeyse yani, semtine ben, kadar veriyor bütün bilgileri. Haklısınız. Evet yani o uy uygulamadan faydalanıyoruz. Yani e, biz buna kesinlemedik demek hoş bir şey değil yani. Ben bunu duydum çünkü oradaki yetkili ağızlardan. Yani bu kestirememek 3 günü 5 gün kestirememek e, kabul edilebilir bir şey değil. Orada e, kurumların da zaafları var. Ama vatandaş da maşallah yani e, karın kışın kıyamet içerisinde ben e, <gülüyor> parmak alıp sergi geçirmiş diyebilirim yani. Ege'ye gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz. Kış ya kış şakası yok bunun ya sözde. Yolda kalıp bunu ölebilirsiniz bile. Çünkü bir tır kayıyor arkası komple tıkanıyor. Daha boğulduğunda yıllardır olabiliyorsunuz bu olan. Yani oturuş almamak lazım. Kayabileceklerini salmamak lazım. Kayabilecek türü salmamak lazım. Ha, olmaz mı? Bunlar zamanla gene olur ama o zaman da işte müdahale etmek gerekiyor. Belli noktalarda mesela çekicilerin tır da çekebilecek donanımlı olması lazım. Çünkü dediğim gibi yüksek tonajlı araçların Kesinlikle, kesinlikle zincirsiz, işte özel siz bu yollara salınmaması lazım. İlk önce arabalar, jıplar, şunlar bunlar sağla sonuna gidiyor ama bir tane büyük araç kaydağında kilitleniyor. Yol. Temelinde baktığımızda buçuk şeyler neden oldu yolda kilitlenmeye. güçlü sonra araçlar dönmeye çalıştılar, manada yapmaya çalıştılar, kaydılar vesaire yol felç oldu. Temelde bu yatıyor. Yani bireysel hatalar... Bir de işte kurum ve kuruluşlarında birazcık bu işi ciddi almalısına kadar sıkıntılar. Evet bir de bu okulların kapatılması da biliyorsunuz yeni ve eski Milli Eğitim Bakanları arasında bir tartışmaya neden oldu. O kadar önemli değil fakat kamuoyunda da bu tür farklı fikirler var. Sadece okulların tatil edilmesi değil... Ee, özellikle e, hava koşullarının sertleşeceği bilgileriyle karşılaşıldığı andan itibaren alınması gereken e, tedbirlere e, ilişkin olarak hem umursamayanlar bazen umursayıp e, konuyu e, ...abartanlar oluyor... ...bu bir genel olarak... E, ...siz çok önemli bir hususu belirttiniz... ...yani Türkiye gerçekten... ...ılıman iklime sahip olduğu için... ...özellikle kış koşullarında... E, ...çok... E, ...nadiren e, ciddi... ...sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz... ...tabii ülkenin doğusunu... E, bir, bir anlamda bir tarafa bırakırsak çünkü doğuda zaten bu koşullar yılın kış aylarında sürekli geçerli ama oradaki vatandaşlarımız nerede ne yapacaklarını abi, çok abi. iyi biliyorlar değil mi? Çok doğru aynen Erzurumlu yani ayağına çorap ayağı çorap ki ya jim çorap ki ya kaymasın diye arabaların lastikleri belirilir yani oyunu kuralına göre oynar Erzurum'da yani o Manisa'daki gördüğümüz olaylar olmaz Erzurum'da. Dört ay ciddi kış yaşıyor biliyorsunuz neredeyse hemen hemen. Tabii. Hani diğer işte şey, hani Yollar kapanıyor. Bu kadar, bu <gülüyor> önemli. Yani Bizim biraz şaşkınlığımız bundan kaynaklanıyor. Nadiren görüyoruz, yüzleşiyoruz bu tür durumlarla. O zaman da ciddi almadığımız için birey olaraktan, ilgili kurum ve kuruluşlar olaraktan bu sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Evet. E, son gördüğümüz örnekler özellikle e, iki olayda e, çok net e, görüldü. Bu dağda mahsur kalan kuşlar. E, dağcılar ve kayakçılar örneklerinde bütün bunlarda teknolojinin ciddi bir e, avantajı var herhalde değil mi? Teknolojinin sağladığı. Evet, tabii, tabii tabii. Evet. Biz bakın bu... e, arama kurtarma ilk başladığımız yıllarda İskoçya'ya gittik. İskoçya kış arama kurtarma statü kadar. Alaska'da çalıştık, Almanya'da çalıştık, Alpler'de. Şimdi bizim o, bu işlere başladığımız yıllarda inanın bu cep tek cep telefon teknolojileri bu kadar yaygın değildi. Bugün yerinizi bile bildirebiliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde yani batarınız donmadığı sürece 24 saat boyunca her türlü iletişimde bulunma şansınız var. Bunun getirdiği tabii yüksek teknolojinin getirdiği bir sürü avantajlar var. Ama işte bir de bunu biraz böyle vurdum duymazlık eleme lazımlık. Benim başıma gelmez nasıl öyle böyle örtmek lazım. Sonuçta şeyler arası yolda en basit gördüğünüz yolda kışın yola çıkarken mahsur kalacağınızı. Mesela kaçacaksınız daha mı battaniye uykut gibi bir şeyleri bir araştırma bulunmaktan fayda var. Evet yani bu... Bu, bu mükemmel dört, çabu çiftliğe gidin, zincir takın, parlansıyı şey takın. Öndeki bir vatandaş bu umursamazsa, koca bir otobüs kayarsa, tır kayarsa o yolda kalırsınız. Yani yapacak hiçbir şey yok. Kim evet. Kendi bunu kaldıramaz o zaman. saatlerce mahsur kalırsınız. Onunla göre hesaplamak lazım. Mümkün de hatta... Trenle, uçakla daha nispeten böyle garantili ulaşım araçlarıyla çerçevemekte fayda var kışın. Evet toplu e, taşıt e, to, toplu taşıma araçları bile bu konuda e, daha avantajlıdır herhalde Hadi tek de, başınıza. Şu, yani bir hafta 10 gün en fazla büyük şehirlerin İstanbul'un İzmir'in bu tür sıkıntıları daha fazla değil yani. Evet e, bu tür kış şartlarına ilişkin olarak e, kişilere, şahıslara önerebileceğiniz mesela biraz önce e, bir bak, battaniye örneğinden bahsettiniz. İşte kaymamak için çizmenin üstüne geçirilecek bir çoraptan bahsettiniz. Bu konuda tavsiye edebileceğiniz ön, önlemler var mı dinleyicilerimize? Tabii. ki araçla araçta çıkılıyorsa aracın daf tık kış kuşları olması lazım. Yani kendi... Donanımıyla, kış bakımıyla, artı işte en önemli şey pabuçları aracın yani lastikler, evet. kış lastiği olması lazım, cince bulunması lazım. Zaten bunlar bilinen şeyler. Bunlara bile ödüm veriyoruz, bunları bir önemsemiyoruz, ciddiye almıyoruz. Gidiyor Ankara İstanbul arası diyorsun... ah oh, ne güzel otopark yol diyorsun, e, iyi de bol da var, geçişler var, yüksek rakımlı yerlerden geçiyorsun, buzlanma var, şuralı bu var. Uçuyor, gördünüz mü? İçlerin girişinde çarptı, bir yavucu hayatını kaybetti. Yani o buzlanan yolda orada ya insan merhamet ya, yani her zaman kar buz dağlarda gidiyorsun basmışsın gaza gidiyorsun. Yani şoförlerin özellikle e, yolcusu taşıyan kişilerin serbest olur, otobüs olur, çok çok ama yetkin bilinçli olmasa bile bunun denetlenmesi lazım. Yaptığımlarının olması lazım. E, bir kere olay oradan başlıyor. Ya, bu işler önemli. bu yönde çok önemli. Önlem başka işte? Arabada Tutun ki mahsur kaldırın. Bir sıcak karmış çayınız olsun. Bir battaniyeniz veya bir uyku olsun. olsun. Kaç kişi o kadar onun sayısınıca olsun. Ee, birazcık arabada yiyecek bir şeyler olsun. Bunun önemli. Ee, yani Afat olaraktan, işte, umki olaraktan yolda kalanları yardımıyla ama kişinin bu konuda kendine yeterli olması çok önemli. Gideceğin yol 8 saat, 9 saat, bir, bir gün bir anda 2 güne çıkıyor. 2 gün e, her zaman konaklama yerinde olmayabilirsin. Böyle kuyuşmaz, kervan geçmez yerlerde de mahsur kalabilirsin. Kendi başı yetebilecek. Böyle ufak bir şeyler bulması da arabada fayda var ki şimdi. Evet e, biz sizinle 27 Ağustos tarihinde denizlerdeki riskler üzerine bir program yapmıştık fakat bu kış koşulları nedeniyle gene denizlerde bazı problemler ortaya çıktı ve e, bu bir altyapı sorunu mudur? Elde e, gerekli olan e, aletler, cihazlar ve donanım olmamasından mıdır? Ama bir türlü e, denizlerdeki sorunlara e, müdahalede e, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Kurtarma botları giderken devriliyor. E, bunun sebebi nedir? Yani bu konuda Türkiye'nin e, önemli bir eksiği söz konusu mudur? çok yetkili bilgili değil ama e, bu türler de oluyorsa demek ki bir yerlerde bir şey yani donanım açısından deneyim açısından bilgi açısından eksiklik var e, yani dünyada e, şöyle diyeyim çok daha böyle denizli sıkıntı yaşam ülkelerin e, çok daha başarılı kurtarma operasyonları oluyor yani bizim bu konuda birazcık daha organize olmamız lazım ben Siyahlı kuvvetlerin özellikle e, biraz belki bu konuda hava araçları var işte denizde daha böyle zor koşullarda zor iklim koşullarında çalışabilecek genizli kurtarma araçları var Onların belki biraz kat, kat falan yaparaktan diğer fiil e, güvenlikle, e, diğer e, kamu kuruluşlarının içindeki müşterek e, bu beceriyi geliştirmesi lazım. o, o geliştirme. Yani bu konuda dediğimiz zor. Evet. Böyle aksiyonlar var donanım açısından, e, bilgi birikim açısından biraz daha çalışılması gerekiyor herhalde. Evet, şimdi yeni bir yıla girdik. Gene e, sel olaylarıyla, kış koşullarının getirdiği zorluklarla yani deprem riskleriyle yollardaki kazalarla karşı karşıya kalacağız. Sizin gördüğünüz kadarıyla uzun zamandan beri hem bir doktor olarak hem işte zamanında Akut'ta çalışmış yurt dışında önemli de deneyimleri olmuş bir insan olarak 2015'teki durumumuzu bir beş yıl öncesi, bir on yıl öncesiyle kıyasladığımız zaman ne durumdayız? Bu konuda bir e, tespit yapabilir misiniz? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani benim tabii e, bulunduğum konu itibariyle çok böyle global söylemekte bir yükseldiyim şey ama gözlemler olaraktan söyleyeyim ben daha ilerideyiz muhtemelen. E, çünkü büyüyor ah Telefon hattımız kesildi herhalde. Eee Evet, telefon hattımız ki, alo. Ee, Feridun Bey, hattımızda bir problem oldu herhalde ama siz beni duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum. Ha, tamam. O zaman devam edebiliriz. Ee, bir kısa kesinti oldu. Şu an geliyor mu? Şu anda geliyor. Şu anda rahat. Evet. Geri çalınıyor ee, ama şöyle bana nüfus artıyor o Türkiye'nin soyunduğu e, bir takım böyle e, işler e, büyük boyutta işler artıyor biliyorsunuz en başta işte e, dünyanın böyle enerji kavşaklarından biri işte ulaştırma ile ilgili gelen şekilde büyük gemiye geçiş yollarının üzerindeyiz e, işte bir sürü böyle hava yoluyla ilgili yeni gelişmeler var işte şimdi hava eee söylemiştir. Dersa şundan noktalar arttı. Yani buna paralel olması lazım. Eee bu konuyla ilgili düzenlemelerin eee ve sistemin şekilde çalışmış olacak. Eee bakalım. Özellikle anama kurtarmayla ilgili bu afetten mağduruz yapamadıysanız bunlar olmadığı süre içerisinde bu ekipler ve ekipman e, artık kaldığı için bir şekilde paslanır öyle diyeyim ben size. En e, daha net tabirle. Elbette. Evet. Tabii icraeyi inanılmaz bir güçlendirirsiniz. Örnek verelim. Ki işte gü güvenlik, TSK'nın araba kurtarma usulleri. Mesela bir e, ABD'nin e, sahil güvenlik kocardı e, Alaska'da bir araba kurtarma çalışmaları yapıyor. Hani falan da görebilirsiniz. Akıllara durgunluk yani. İnanılmaz ister beceriyorlar. Şey Bu ne neyle ilgili? Beceriyle ilgili. Yani alacağınız risklerle en az bir kabiliyetleri iyi olarak lazım. E şimdi Türkiye dediğin gibi gelişiyor. Bu gelişme paralel olaraktan bir sürü şeyleri soyunuyor. İşte e, dediğin gibi demin büyük trans yollarında, büyük hava ulaşım yollarında. Karşık onunla hedef ed ve Bunun beraberinde kazalar atacak. Bu kazalarda kırımları, kayıpları en az için hazır olmak lazım. Hazır olmamda yürütmek çalışan bir şirket etmek lazım. En önemli nokta. Baştan beri konuşuyoruz. Bakın Türkiye'de bugün acil çare numarası tek numarada birleşmiş değil. Yani Amerika'da bir 911 11 vardır. Polisi, itfaiyesi, sağlığı hep bir noktada. Biz de bunu hala bir yere getiremedik. Bu çok önemli. Niye? Daha da masum kaldır. Kesin nereye yararsan biraz aklına bile gelmez. Neye ihtiyacı olduğunu bile bilemez. Masum kalmazlarında bazen kendi arabanızdaki sıkıntıdır. Ee, mesela Amerika'daki e, bir ufak çocuk 5-6 yaşında dedinmem bir zikkat sonra malzemelerini öldürür. Biz de Hangi bir belli değil. Bu çok çok önemli bir olay. Bu numaranın eş çalışacak çalışan ekipler baş ithal olmak üzere günlük kazalara, revik kazalarına ki artık ulusal afrik boyutunda biliyorsunuz kazalarımız işte ne bileyim ağaçta kalan kediye, kuyuya düşen köpeğe buna da yetiştiği takdirde afetlerde de hiç ek bir şey gerek kalmadan hani demin söyledik ya yetersizlik var, bir sıkıntı var, işte gemi devriliyor, şey oluyor, bu arama kurtarmaya gidildiğinde. Neden bu? Deneyim eksikliğinden. Neden bu program çözülmek yeteneğinin kısıtlıdan kaynaklanıyor. Ama sistem çalıştığı takdirde önemli bir itfaiye merkezi, bir arama kurtarma örgütü ki bizim yurt dışında, yurt içinde bütün afetlerde çalıştığımız ana ekiplerin başında itfaiyeler geliyordu. Ee, gidiyorsunuz mesela Kaliforniya'daki işte Miami'deki itfaiye ekibiyle çalışıyorsunuz cepten de. mesela e, FEMA'nın veya işte Homeland Security'nin bir arama kurtarma bir ilim yok. Ee, en son en son bazen güvenlik ön plana geldiğinde hacı oldu mesela asker yeşil karşılığı ama genelde itfaiye merkezinde. Çünkü itfaiye Zaten günlük afetlere koşup gitmektedir. Yani biz itfaiyeyi çok iyi güçlendirmemiz lazım. E, zaten itfaiyeler e, günlük trafik kazalarına gidiyorlar. E, bir takım işte gibi bütün olaylarda elisi pişeneşte ne bileyim makine ekonunu kaplarına işte kurtarıyorlar vesaire. E, bu yönde baktığımız zaman çalışan sistemi güçlendirmekte fayda var ki problem çözüme yeteneği en insanlarla böyle beklemiyor olaylarda da e, müdahale imkanımız daha üstlük söylüyor. Evet yani bu çok uzun zamandan beri tartışılan bir konu itfaiyelerin rolü meselesi gerçekten en aktif birim her an teyakkuz halinde olan her an bir soruna bir probleme bir acil duruma müdahale eden birlikler itfaiye teşkilatları ama onların hala kanundaki yeri bile çok net belirli değil son kanunda, AFAD kanununda biraz daha belki ele alındı. Ama önümüzdeki dönemde çözülmesi gereken en temel konulardan birisi herhalde. Evet. Tek, tek, tek acil çağır numarası. O çok önemli. Bakın. Evet. Tek acil çağır numarası. Ben 17 Ağustos depreminde, vilayete gittiğimde zamanın valisi, yanındaki iki bakan bu Marmara depreminin İstanbul'daki zonelerinden bir haberdiler. Bu son normal. Çünkü o zamanki yetişmiş da yetersizdir. Ama İki bir saat, iki saat, nerede neye ihtiyaç var, neye göndermek lazım çok hızlı karar verilmesi gereken bir olay. Orada da ağır çalışan bir ağır karar olsaydı bütün bunlar yaşanmazdı. En son işte ABD'ye gittik, 3 ara gözlemlerde bulunduk. Orada 911 merkezi, polis merkezi yerde e, olayın boyutuna göre, atıyorum işte kaçtığına geliyor, senli geliyor, büyük kasır kadar geliyor. İlk taşından tutun benzer eş kuruluşlardan bahsediyorum. Ben hepsinin ayrı masası var. Peki, bütün de sağlık, polis ve itfaiye alakası çalışıyor sistem ama ilgi açıcı bir Bir i̇şte bu felaket bekleniyor. Sabit hava ile ilgili sen ne geliyor? Şöyleim, katil ne geliyor? Şu geliyor, bu geliyor. Ek birimler de. İlk başıydı gazda bir sıkıntı olur, ulaşım daire başkanlığı olur. Ee, hepsi devreye giriyor. Şimdi bakın bize ne oluyor? Akom bir bir birimi. ...ve mesela virayet kurmuş başka bir şey... ...öbürü kurmuş başka bir şey... ...yani herkes kendi dükkanını koruyor... ...beş kadın konusunda ama büyük sıkıntı var... ...bir iletişimde büyük sıkıntı var... ...ABAD'ın çatı kurması olaraktan... ...bunları tez zamanda övgültüp... ...bu kadar gerekli gereksiz kriz merkezinin yönetmemesi lazım bence... ...bir tane kriz merkezi olur... ...dünya bunu böyle götürüyor... ...hem Türkiye'nin kaynakları kısıtlı... E, ...tek numaralarında bu kriz merkezi komuteli kontrol edilir... ...hizabandir ve büyük afet geldi... ...bu desteklenir bu... E, ...bu şekilde çalışan bir sistem... Çok daha çabuk entegrasyon sağlar, veri tabanını toparlar. Nedeni ihtiyaç var, ona göre de artarak dingisi yenilendiriliyor. Evet, Feridun Bey biliyorsunuz afat merkezi ile merkeziyle... merkezi ile AKOM'un müdahale merkezi arasında bir buçuk kilometre mesafe var yani. Sorun öyle gereksiz bence. Bana sorarsanız ben işte çalıştım, çalışan insanlar acayip kapasiteli insanlar içinde ama. Oraya bir merkez. Buraya bir merkez. Yani bir eşkücün 90'lığı doğuruyor. Evet. Ciddi bir teknolojik yatırım da var her ikisine evet, de. Çok... Olsun. Evet yani ve e, tabii ki herhangi bir e, büyük afet durumunda diyelim ki bir deprem durumunda onların ikisinin arasındaki koordinasyon nasıl hal olacak nasıl yapılacak bunların hepsi önümüzdeki dönemde e, açıkta bekleyen e, sorular. E, teknik olarak da herhalde bu tek numarada birleşme de e, çok büyük bir olay olmasa gerektiği mi teknolojinin bu kadar Bu, bu, bu, bu bir dispatch e, merkezine yani bir yönlendirme merkezidir. Mesela Los Angeles'ta 150 e, kişinin dönerekten çalıştığı sistemler Polise de entegre, askere de entegre. Özellikle bu Homeland Security'i kurduktan sonra e, terör olaylarına karşı anında nereden, bir de başı önemli tabii. Uydu, e, gözlemleme, uydu veri aktarılım sistemler çok önemli. Bunun en büyük e, ayağı bu. Çok işin e, kaliteli kameralarla olay yerinde anında göz, gözlemlenebiliyor. Adam mesela bir kriminal bir olayda evin içerisinde de görebiliyorlar e, adamı yerine durduğu saklandığı yeri. Mesela biz de yazık sağlık ekipleri 112'li ambulanslara gidiyorlar ki onlara ulaşıyor çağlar şoğtere. Ee, Gittik bir yerde el silahlı onlarla karşı karşıya geliyor. Ne polis var ne itfaiye var. Yine trafik kazası oluyor. Ambulansçı onlar var. Sağlık ekibi gidiyor itfaiye bekliyor. Ya yani hep, hep <gülüyor> gibi bu sistem trafik kazaları gibi afet haline gelmiş bütün hallerde pişse Problem çöpme içinde girişçisi büyük afetlerde de bunu her sırada yiyebilirsiniz. Yani kış kazalarına geçin aynı, aynı şekildedir. Bakın karayollarıydı, sizinle ilgili diğer birinin asıl grubu falan. Bununla ilgili birimler hala ağzındaki meclis sistemde entegre olmuş, çalışıyor olsa kış falan geldiği zaman hiçbir şey olmaz. Çok daha altından kalkınmış. Evet e, Feridun Bey gene bir kesinti oldu herhalde. Maalesef ma ma yolda Tamam, edelim. evet size yolda yakaladık. Ee, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler evet. için. Sağ olunuz. Size kolay gelsin diyoruz. İyi günler dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Doktor Feridun Çelikmen vardı. 7 Tepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Feridun Bey aynı zamanda e, uzun senelerdir Arama Kurtarma Ekipleri içinde akutta yer aldı, e, umkede e, yer aldı. E, kendisinden e, kuş koşulları ve genel olarak e, acil durumlarda neler yapılması eksikliklerimizi neler olduğu üzere ne biraz konuştuk bilgi aldık. Evet efendim bizim Aralık ayında aktarmayı unuttuğumuz ama çok önem verdiğimiz bir haber vardı. Biliyorsunuz Van'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde 24 kişinin hayatını kaybettiği bayram oteli vardı ve bu dava bu otelle ilgili bir kamu davası açılmıştı. Yargıtay 12 ...2. Ceza Dairesi... ...otel sahibi Tevfik Bayram'a verilen... ...11 yıl, 1 ay, 10 gün... ...hapis cezasını... ...eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle... ...Aralık ayında boş, bozdu. 5 sayfalık bir karar çıktı. Deprem bölgesi olan... E, Van'da 1964'te tekneye ve mevzuata aykırı konut olarak inşa ettirilen ve 69'dan bir otel olarak işletilen binanın eksikliklerinin bilinmesine rağmen güçlendirilmediği belirtildi. E, depremden bir yıl önce yapılan ve bir milyonu aşkın e, bir maliyeti olan otelin e, tadilatıyla ilgili olarak da e, o, e, tadilat otel binasının taşıyıcı sistemiyle... Değil, otelin iç ve dış dizaynı ile ilgili e, gerçekleştirilmiştir. Sanığın kusuru ilk depremden sonra gerekli inceleme ve hasar tespiti yaptırmamak ve oteli kullanmaya devam etmekle sınırlı değildir. Sanık binayı 2007 deprem yönetmeliğine uygun hale getirmemesi, binanın taşıyıcı sistemini güçlendirmemesi sebebiyle de e, kusurludur ve bu nedenle 11 yıl ceza 11 yıl bir ay 10 günlük ceza e, eksiktir azdır e, diyor e, Yargıtay'ın 12. ceza dairesinin kararı. Evet e, bunu e, sizlere ulaştırmakta e, biraz geciktik ama bu birçok bina birçok yapı e, hatta kamu binaları açısından e, önemli bir karar. Bu kararın devamını da takip etmeye devam edeceğiz. Evet efendim bu hafta Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. 2015 yılında da önemli ele alacağımız mülteciler sorunu özellikle Suriyeli mülteciler e, sorununu Şenay Özden'den Son durumu itibariyle dinledik. Hemen arkasından tıp doktoru Feridun Çelikmen'e bağlandık ve acil durumlara ilişkin kendisinden görüş ve bilgi aldık. Bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.